bir Söz Güçü'nü programına daha başlıyoruz bugün. Ben Gözde. Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar beraberim. Ne yazık ki genç yapımcı ekibimiz bugün aramızda olamadı. Sınav döneminin de yaklaşmasıyla beraber biraz daha bizim yetişkin seslerini duymaya başladınız. Bugün Çocuk Dostu İstanbul projesi hakkında konuşacağız. Konuğumuz proje koordinatörü Yücel Cansevercan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çocuk Dostu İstanbul Projesi kapsamındaki etkinlikler, bu projenin amacı, beklen, beklediği sonuçları ve aslında Türkiye'de belki de birazcık Çocuk Dostu İstanbul nasıl olabilir, bir şehir nasıl Çocuk Dostu üzerinden konuşulabilir, bunun üzerine konuşacağız. Ee, i̇lk önce Yücel Bey sizi tanı, tanıyalım. Ee, tabii. Ben Çocuk Dostu İstanbul Projesi koordinatörüyüm. Ee, aynı zamanda Colorado Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Aynı üniversitede. Çocuk Genişlik Çevre Tasarım Araştırmaları Merkezi'nde araştırma görevlisiyim. E, aynı üniversitede öğretim görevliliği de yapıyorum. 2006 yılından bu yana. Hı hı. E, 2010 yılında Çocuk Dostu İstanbul Projesi'ne başladık. Bu proje kapsamında İstanbul'a geldiğiniz az önce öğrendim ben. Hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk. E, o zaman ilk önce hani proje üzerinden ilerleyelim. E, bu projenin amacı, hedefi nedir? Yani ne bekliyor bu projeyle? Nasıl bir e, katkısı olacak? Çünkü 2010 kapsamında galiba yürütülen bir proje. Evet, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projelerinden bir tanesi Çocuk Dostu İstanbul projesi. Ee, hibelendirilisi, sivil toplum diyaloğu, e, merkezi finans ve ihale birimi. Ee, proje tabii çocuklar için daha iyi şehirler, daha iyi, daha iyi yaşam alanları yaratmayı amaçlayan bir proje. Ee, daha sağlıklı, daha güvenli, daha iyi kamusal alanlar yaratmayı amaçlıyor çocuklar için. Bu amaçla da çocukların kendi yaşadıkları yerler hakkındaki fikirlerini alıyoruz. Onları plancılarla, mimarlarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda tabii çocukları ve gençleri planlama ve mimarlık süreçleri içerisinde dahil ederek onların mekansal farkındalıklarını arttırmaya amaçlıyoruz, Yaşadıkları yerlere karşı duydukları hisleri arttırmaya başlıyoruz. Tabii sadece çocuklar değil projenin içerisinde gençler de yer alıyorlar. Biz gençlere eğitimler veriyoruz. Eğitimleri alan gençler okullara gidiyorlar ve çocuklar ve işte erişkinler arasında köprü görevi oluşturuyorlar. Yani üç aktörlü bir sistem diyebiliriz buna. Hem çocuklar hem gençler hem de işin içerisinde erişkinler var. Plancılar, mimarlar, halk. Aslında projenin hedef kitlesi biraz geniş yani sadece çocuklarla değil çocuklarla beraber aslında yetişkinleri de kapsıyor. Evet nesiller arası çalışmalar içeriyor hı hı. proje aynı zamanda sadece çocuklar değil ailelerinde de fikirlerini alıyoruz yaşadıkları yerler hakkında. Çünkü ister istemez tabii çocukları da etkiliyorlar çocukların aileleri. Yani sadece evet çocuklar değil gençler ve aileler de var peki bu hedef doğrultusunda projenin etkinlikleri neler çünkü ben biraz inceledim aslında sitenizden aslında çok fazla etkinlik var aslında birçoğu da sadece bu proje kapsamında kalacak değil belki Türkiye'de veri toplama çocuklardan veri alma çocukların düşüncelerini alma ile ilgili de iyi de yöntemler belki de bir üniversite ortaklığında olmasının da bunda etkisi vardır biraz da hani o etkinliklerden neler yapıldığından şimdiye kadar bahsedelim tabi proje kapsamında pek çok etkinlik öneriyoruz bunlar İlk araştırma ile başlıyor yani araştırmaya dayalı çocuklar kamusal alanları nasıl kullanıyorlar nasıl algılıyorlar. Ee, daha sonra yerden öğrenim çalışmalarımız başlıyor. Ee, bunu biraz daha açacağım. Ee, ondan sonra da çocukları planlama ve tasarım süreçlerine dahil ettiğimiz yani çocukların direkt e, hem e, planlama ve tasarım yaptığı hem de sahaya gidip e, bir şeyleri dönüştürdüğü etkinlikler var. Ee, i̇lk etapta biz araştırma ile başladık. Çocukların çevrelerini nasıl kullandıklarını, nasıl algıladıklarını öğrenmek amacıyla işte çocuklara ilk etapta anketler veriyoruz. Bu ankette çocukların yaşadıkları yerlere dönüştürmeye karşı motivasyonlarını ölçüyoruz. Ne kadar mekanlarının farkındalar. Buna ölçmeye dayalı bellek haritaları çizdirimi var. Daha sonra yaşadıkları yerlere karşı duydukları hisleri aynı zamanda ölçüyoruz. Bu anket çalışması... Proje anket çalışmasıyla başlıyor ve aynı anketle bitiyor. Yani bir ölçüm yapıyoruz. Acaba çocukları... Sonrasında aktivite günlüğü çalışmalarımız var. Çocukların tipik yaşamlarını öğrenmeye başlıyoruz Tabii bu daha bir planlama çalışması kapsamında acaba hangi kamusal alanları kullanıyorlar? Ne kadar süreyle kullanıyorlar? Kimlerle vakit geçiriyorlar? Daha sonra bir GPS çalışmamız var. Aktivite günlüğünü aslında besleyen bir çalışma bu. Hangi mesela sokakları kullanıyorlar, ne kadar süreyle kullanıyorlar bu sokakları, meydanları, parkları. Bu çalışmalar tabii bundan sonraki çalışmaları da yansıyor. Yani eğer mesela kullanılmayan sokaklar varsa bunların nedenlerini algılamaya çalışıyoruz. Yani işte mekansal nedenlerden ötürü mü, çeşitli sosyal nedenlerden ötürü mü? Daha sonra... Araştırma kısmı bir yandan aslında bitmiyor, devam ediyor ama yerden öğrenim çalışmalarımız başlıyor. İki tane kültürel gezimiz var. Bunlardan ilki ilçi ölçeğinde. Yani çocukların yaşadıkları yerleri farkındalıklarını artırmak için çeşitli işte tarihi kültürel alanlara, kendi yaşadıkları bölgelerdeki ilk önce tarihi kültürel kamusal alanları gidiyorlar. İkinci gezide de şehir ölçeğinde. Yani işte hani biliyorsunuz İstanbul'da hani daha denizi görmeyen çocuklar var. Fatih'te yaşayıp daha Topkapı Sarayı'na gitmeyen çocuklar. Biraz biz bunu ilçe ölçeğinden çıkartalım, şehre yaygınlaştalım istedik. Yani şehre karşı bağlılıklarını artırmak için şehir gezileri koyduk. Daha sonra kültürel peyzaj tasarım atölyelerimiz başlıyor. Yani çocukların maketler yaptıkları çalışmalar bunlar. Daha sonra da haritalama çalışmalarımız var. Yani çocukların İyi buldukları ve kötü buldukları yerleri haritalar üzerinde göstermelerini istiyoruz. Yani bu da aslında bir araştırma çalışması Hı. ama daha çok söyleşi şeklinde ilerliyor. Ee, daha sonra kent söyleşilerimiz var. Daha çocuk dostu bir Fatih'i, Üsküdar'ı, Beyoğlu'nu, Kağıthane'yi nasıl yaratabiliriz? Ee, daha çocuk dostu İstanbul nasıl olmalı? Kamusal alanlarımız nasıl yaratılmalı? Ee, bunların irdelendiği bir söyleşi çalışması. İki tane planlama öteliğimiz var. Ee, çocukların mahalle master planlarını ürettikleri çalışmalar. Daha sonra tasarla yap etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerde hani diğer çalışmalardan farklı olarak hani sadece çağıtlar veya söyleşi üzerinde değil de çocukların direkt sahaya gidip bir kamusal alanı dönüştürdükleri bir çalışma oluyor. Hmm. Üç tip modelimiz var. Bunlardan bir tanesi okul bahçesi dönüşüm projesi. Yani işte hiç mesela ağacı olmayan okul bahçesi olmayan okul bahçelerinin çocuklar kendi hevesleri istekleri doğrultusunda yeniden baştan tasarlıyorlar. Hmm. E, i̇kinci çalışma sokak dönüşüm projesi. E, bunda bir sokak renklendirme çalışması olarak düşündük. E, Renkli sokaklara çocuklar renk versin istedik. E, çiçeklerle boyalarla e, çocuklar sokakları yeniden e, tasarlıyorlar, yeniden renklendiriyorlar diyelim. E, üçüncü çalışmada park çalışması. Yani işlemeyen parkları özellikle alıyoruz, çocukların ince yerlerdeki e, ve çocuklara bu alanları yeniden e, tasarlatıp planlattırıyoruz e, ve çocuklar e, parkları kendi tabi istekleri doğrultusunda. E, ...yeni baştan tasarlıyorlar. Aslında uzun bir süreç ve birçok aslında etkinlik var. Peki şu an projenin tam olarak neresindeyiz... ...ve ne kadar sürecek proje? E, projenin resmi başlangıç tarihi 21 Mayıs e, 2010. 21 Mayıs 2011 tarihinde de projemiz bitiyor. Hı hı. E, biz e, Mayıs-Haziran ayında bazı okullarda etkinliklere başladık. Ama işte tam arayı yaz araya girdiği için... Yani ...bazı okullarda da başlama fırsatı bulamadık... E, o yüzden e, bazı etkinlikler bazı okullarda gerçekleşti bitti. E, bazılarında da e, henüz daha yeni yeni başladı ve devam ediyor. Hı hı. E, şu anda İstanbul'da altı okulda çalışıyoruz. E, Beyoğlu'ndan bir okul seçildi. Fatih'ten bir okul seçildi. Üsküdar'dan bir okul seçildi. Kağıt, e, Kağıthane bölgesinden üç tane okul seçtik. E, ve şu anda işte iki hafta sonra haritalama çalışmalarına başlayacağız. E, ondan sonra söyleşiler devam edecek. Tasarlı, yapın, tasarlı yap etkinliklerinin henüz daha gerçekleşmediği okullar var. Hı hı. E, katılımcı fotoğraflama çalışmasının gerçekleşmediği okullar var. E, fotoğraflama çalışmasını söylemedim bu arada. E, çocuklara fotoğraf makineleri dağıtıyoruz. Hı. Sevdikleri yerleri fotoğraflamalarını istiyoruz. Daha sonra üzerinden öyküleme çalışması var. E, bu ilk araştırma kapsamına giren etkinliklerden bir tanesi. Aslında her okulda farklı aşamada e, proje ilerliyor. Evet, Peki evet. çocukların bu proje ile ya da bu etkinliklerle ilgili e, duyguları hisleri neler? Yani nasıl bir tepki verdiler size? Siz ilk bu proje ile ilgili onlara gittiğinizde, birisi galiba günlüklerle gittiniz gençlerle e, beraber ilerliyorsunuz. Evet, yani e, biz tabii çocuk, yani bir defa etkinliklere katılan çocuk e, bir daha ayrılmak istemiyor. E, biz ilk başta Haziran ayında okullara gittiğimizde. E, İzin formları tabi dağıttık çocuklara ve ailelere. Ee, tabii o zaman şöyle bir sorunla karşılaştık. Hani bir yandan bir güvensizlik ortamı vardı aileler açısından. Ee, hani biz çocuklarımızı acaba göndermeli miyiz böyle bir programı? Ee, ve biz hani okuldan 40 kişi seçeriz diye düşünüyorduk. Bazı okullardan mesela 40 sayısını bulamadık. Ee, ama onu da hani bunun nedenlerinden bir tanesi de hani yazın tatile gitmeleri. Özellikle dezavantajlı bölgelerde çalışıyoruz. Ee, hani pek çok çocuk... Yazın köyüne gidiyor. Eylül ayında tekrar gittiğimizde okula hani 40'a tamamlayalım diye e, muazzam tabii bir artış oldu. Yani böyle 100 kişi falan bir okuldan küçük bir okuldan 100 kişi başvurdu. Şimdi aralarından topu topu 10 kişi 20 kişi daha seçeceğiz hani 40'a tamamlamak için. E, seçtiğimizde hani böyle ağlayan çocukları görüyoruz. E, yani işte niye beni almadınız diye. E, tabii gençlerle çocuklar arasında duygusal da bir bağ oluyor Hani biz mahalleye gittiğimiz zaman bütün çocuklar bizleri tanıyorlar. İşte Yücel abi geldi, Eyüp abi geldi. Ee, i̇ki hafta önce bu işin bir de akademik e, şeyi vardı, etkinliği vardı. İşte bir konferans düzenledik, çocuk dostu İstanbul Sempozyumu adı altında. Ee, orada mesela çocuklar e, kendi hani yaptıklarını tanıttılar, e, kendi duygularını söylediler e, ve hani altı okulda sürdüğü için etkinlikler. E, aslında gençler arasından program oldukça yoğun ama bazen bazı okullara mesela bir ay gidilmiyor. Ondan sonraki etkinlik hani iki etkinlik arasında bir ay giriyor. Ee, çocuklar mesela o bir ay arayı bile çok uzun bulduklarını söylediler. Ee, yani burada hani biraz daha e, öğretmen öğrenci pek şeyi olmuyor. Hani daha çok arkadaş e, rolünde hem gençler hem çocuklar. Yani ben hani bayağı bir bağlandığımızı hissediyorum hem çocuklarla... ...çocuklarla gençler arasında... E, ...aileler bile öyle yani... ...aileler bile aslında gençlere bağlandılar projede. Evet. Bir de tabii ki şey de oluyor... ...yani bu çocukların... ...dışarıda yani okul dışı etkinlikle... ...ilgili de çok büyük bir talepleri var... ...ve hani bu tür etkinlikleri de o yüzden çok önemsiyorlar... ...yani çok önemli onlar için... ...çünkü bir de çok... ...hem de öyle bir proje ki bu kendi fikirlerini hani bir e, somut bir şeye dönüştürebileceklerini de hissettikleri bir proje. Büyük ihtimalle o yüzden de e, projeyi sahiplenmeleri de çok kolay olmuştur ve çok da isteklilerdir e, diye e, düşünüyorum. Elbette yani çocukların e, kendilerini ifade ettiği ortamlar çok sınırlı. E, sosyal etkinliklere baktığınız zaman özellikle hani dezavantajlı bölgelerdeki okullar hani özel okullar gibi de değil. E, hani kulüpleri de yok yani hiç hayatında gezilere gitmemiş çocuklar var maket çalışmasını hiç yapmamışlar yani tabi beklersiniz hani 9-11 yaş grubuyla çalışıyoruz ama böyle bir tabi ortama dediğiniz gibi bulunca çocuklar hani bir anda çıldırıyorlar yani oldukça seviyorlar ee, ...ve kendi yaptıkları ürünleri gördükçe yani bunu biz mi yaptık ee, şeklinde tabii yaklaşıyorlar. Ee, o ayrı bir tabii hem onlar için anı hem bir yandan öğreniyorlar. İşte arkadaşlarla grup olarak çalışmayı öğreniyorlar. Onun bir hazını ediniyorlar. Ee, yani bu tür ortamların aslında yaratılması çocuklar için çok çok önemli. Özellikle bu yaş grubu için. Çünkü tam e, mekansal farkındalıklarının geliştiği bir yaş... ...kamusal alanların en fazla kullanıldığı yaş grubu diyebiliriz 9-11 yaş için. Yani o yüzden hani bu yaş grubu için ayrı önemi var bu tür projelerin. Şimdi bir kısa bir ara verelim bir müzik arası ardından tekrar burada olacağız. Evet, merhabalar, Söz Güç'ün programında müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Ee, konuğumuz Yücel Can Severcan'la beraber Çocuk Dostu İstanbul projesinden bahsediyoruz. Ee, Çocuk Dostu İstanbul projesi e, Genç Gönüller Derneği ve Batı İngiltere Solar Merkezi işbirliğinde gerçekleştiriyor. Az önce projenin amaçlarından ve etkinliklerinden bahsediyoruz. Şimdi tekrar dolayacağız. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz etkinlikler e, kapsamında. Ben e, aslında bir takım anılardan e, anıları merak ettim. Siz böyle çok istekli olduğunuz için hani bir maket yaparken çocuklardan çıkan ve sizin de bir araştırmacı olarak aslında bir akademik çalışma da yapan biri olarak hani çocuklardan gelen mekanla ilişkili bir park Parkla ilgili olabilir. Bunun gibi bir anı var mı? Yani çocukların söylediği ve gerçekten belki de buradan dinleyen karar vericiler ya da ne bileyim mimarlar olabilir. Onlara söyleyen, belki de onlara gittiğinde önemli olacağını düşündüğünüz ve sizi şaşırtan belki de ee, anılar varsa onları dinlemek isterim. E, tabii ben e, dediğim gibi proje kapsamında hani hem anket formları dağıtıyoruz çocuklara, ailelerin de aynı zamanda. E, maket çalışmaları var Fotoğrafları var çocukların Fotoğrafların altlarında yazan öyküler var e, Tabi elimizde pek çok veri olduğu için e, Zaman içerisinde bütün veriler değerlendiriliyor Ama benim aklımda kalan birkaç tane e, Şey vardı burada e, Bunlardan ilki ailelerden bir tanesinin e, Kağıthanede yaşayan ailelerden bir tanesinin e, Söylediği bir şey e, Yani şöyle bir şey yazmış e, Yani gençliğimde hani Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum ee, ve her şey değişti. Değişmeyen tek yer mezarlıklar e, demiş. Hmm. E, yani eskiden hani mezarlıklara giderdik, piknik yapardık, hala oraya gidiyoruz. E, ama eskiden demiş hani sokaklarımda çok rahat dolaşabiliyordum. Gece saat 12'lere kadar, 1'lere kadar hep dışarıdaydık. Fakat şimdi hiç böyle alanlar yok. E, yani değişmeyen tek gördüğüm şey mezarlıklar diyor. E, tabii çok etkileyici bir cümle. Çocukların yaptıkları çalışmaları hani söylediklerine bakınca da aslında biraz paralellikler var. Çünkü çocuklar da nefes alma alanlarının, sokaklarının, meydanlarının olmamasından çok fazla yakınıyorlar. Var olanların da yok olduğunu söylüyorlar. Mesela çocukların maketlerine baktığınız zaman el aldıkları alanlar hep bir zamanlar boş olup da daha sonradan yapılaşan alanlar. Mesela işte... Luna parklar veya boş araziler binalar arasında kalan boş araziler çocuklar bu kentsel dönüşüm projelerinden bayağı bir etkileniyorlar. Ve aslında eskiye dayalı da bir özlem var. Hani daha fazla oyun alanları ihtiyacı var. Daha fazla arkadaşlarıyla sohbet edecekleri kafaları bozulduğu zaman hani gidip vakit geçirecekleri arkadaşlarıyla bir arada olacakları ortamları bulmak istiyorlar. Baktığınız zaman fotoğraflara çok fazla bir okul bahçesi fotoğrafı görüyoruz. Sanki e, hani başka bir kamusal alan yokmuş, hani sokak yokmuş, park yokmuş da e, çocuklar bütün zamanlarını okul bahçesinde geçiriyorlar. Yani hakikaten de baktığınız zaman okul bahçeleri bir alternatif oluyor bu sokaklara meydanlara ama. Ee, tabi aynı ihtiyacı da vermiyor yani ne kadar kamusaldır bu alanlar e, sorusu tartışılır çünkü hani sadece çocuklar oynuyor bu alanda e, tamamen betonlaşmış alanlar e, yapabilecekleri çok sınırlı e, Ki... gelişimlerini tabi desteklemeyen alanlar aynı zamanda e, bütün yani çoğu okul bahçesi e, Türkiye'de bir de ayrıca hani benim bildiğim mesela e, daha önce çalıştığımız Bölgelerle ilgili e, bazı okul bahçelerine aslında işte girilemiyor da okul kapandığı an e, bahçeye girmek de yasak olabilen yerler var. Ne kadar hani bunun yasaklanmaması ve hani kullanılması ile ilgili de bir çalışmalar olduğu halde ben biliyorum ki çünkü sebeplerde şöyle hani işte geliyorlar cam futbol oynuyorlar cam kırılıyor işte falan gibi. Böyle hani birazcık okulun da kendisinin hani koruması amaçlı falan yapıldı. Aslında şunu hep görüyoruz çocuklardan da hep hani çalıştığım çocuklardan çocuklar okula gitmeyi ders sınav yüzünden sey bile aslında sosyalleşmek açısından onun için çok büyük bir fırsat çünkü yaz saatinde çok canı sıkılan yapacak hiçbir şey bulamayan e, çocuklar vardı mesela biz Emniyet Tepe bölgesinde çalışıyoruz Eyüp'te. hani çocukların genelde dile getirdiği bu yapacak hiçbir şey yok hani yine de canım sıkılıyor e, hani okul olduğunda en azından okula gidiyorum iki arkadaşımı görüyorum orada onunla muhabbet ediyorum gibi e, şeyler vardı o yüzden okul bahçeleri özellikle bence aslında dönüştürülürse çocukların daha fazla çocukların ve belki aileyle birlikte başka türlü şeyler yapabilecekleri önemli alanlar diye düşünüyorum ben. E, tabii yani hem çocukların hem de mahallenin fikirlerini alıp e, hatta okul sonrasında da bu alanların açılması ve e, kente kazandırılması gereken alanlar olarak ben de görüyorum bu alanları. Çünkü çocukların ailelerin e, mahallenin vakit geçireceği hakikaten alanlar kısıtlı durumda. E, yani hiç parkları olmayan mahalleler var. Çok uzakta olan, parkları çok uzakta olan e, mahallelerin yani proje kapsamında çocukların olduğunu biliyorum. E, okul bahçesi tek vakit geçirecekleri yerler. E, o yüzden tabii tüm kentinin belki de fikri alınarak e, o alanların yeni baştan kentinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ve e, kente kazandırılması lazım olarak görüyorum ben de. E, programımızın sonlarına yaklaştık. Programımızın e, bu yüzden ben aslında son olarak hem sizin eklemek ve söylemek istediklerinize yer vermek istiyorum. Bir de bu proje Türkiye açısından neden önemlidir ve ne gibi sonuçlar getirir? Bundan sonrası için bir hedefi var mı? Ya da bu sonuçlarla ileriye giderek bir, bir belediye ile bu çalışmaları yapabilirler mi diye aktarabileceğiniz şeyler çıkacak mı ürünler? Onları merak ediyorum. İsterseniz size bırakayım sözü bundan sonra. Siz hem bu projeyle ilgili sonuçlarından biraz bahsedin, hem de e, eklemek istediğiniz başka diğer konulara yer verin. Tabii e, Türkiye'de katılımcı planlama çalışmalarına baktığınız zaman aslında henüz daha yeni yeni başlayan bir e, hani kavram olarak görüyoruz e, ve tabii yenilikten dolayı da karşılaşılan bunun zorlukları var. E, hem kültürel anlamda bir katılımcı kültürü oluşmamış. E, bu tür çalışmalar aslında bu. Hani ...oldukça bu kıvılcımı yaratmak açısından önemli olarak görüyorum. Çocukların ve gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri son derece önemli. Hem kendi gelişimler açısından hem de aynı zamanda geleceğin liderleriler. Bu alanları aynı zamanda kullanan kişiler dolayısıyla kendi fikirlerini, kendi ihtiyaç ve beklentilerini yansıtabilmeliler. Bizler Çocuk Dostu İstanbul Projesi'nde çocuklar ve gençlerle çalışarak aslında bunu amaçlıyoruz. Yani kendi yaşadıkları yerleri nasıl görmek istiyorlar, nasıl şekillendirmek istiyorlar. Bu işin içerisinde belediyede çalışanları da aslında mümkün mertebe işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Ki plancılar da onlardan öğrensin, yani çocuklar ve gençlerden öğrensin. Çocuklar ve gençler plancılarla öğrensin, plancılar onlardan bir şeyler kapsınlar. Ve hani ortak bir katılımcı kültür olursun. Ben şu ana kadar hani projede bazı mesela ilçelerde hani bunu yapabildiğimizi bazılarını mesela şu anda hala yapamadığımızı görüyorum. Ama hani birden de olacak şeyler değil bunlar. Çok uzun vadede belki yavaş yavaş oluşabilecek şeyler. Çünkü hani mekan yaratmak insanları dönüştürmekten daha zor bir şey bu noktada. Yani orta vadedeki uzun vadedeki hedeflere baktığınız zaman hani katılan çocukların... Sahip, ...yaşadıkları yerlere daha fazla e, yoğun hisler e, besleyeceğini biz umuyoruz proje sonunda. E, tabii o fikirlerin bir şekilde planlamanın e, pratiklerin içerisinde de yer alması lazım. Yani belediyeler tarafından kullanıldığını görmeleri çocukların son derece önemli bu hisleri edinmeleri açısından. E, aksi takdirde e, kaybolan bir proje olacaktır Çocuk Dostu İstanbul Projesi. E, Gençler açısından da tabii bunun önemi var çünkü gençlerde bu tür çalışmaların daha önceden içerisinde yer almamış şu ana kadar bizim en azından çalıştığımız gençler hiçbir planlama ve mimarlik öğrencisi değil. Onlar da pek çok şey öğreniyorlar proje esnasında yaşadıkları yerleri kendileri artık bir şekilde daha farklı bakmaya başladılar. Bunu anketlerinde ve yapılan çalışmalarda da görüyorum gençlerle yaptığımız çalışmalarda gözlem çalışmaları var mesela kendileri anketleri analiz ediyorlar sorunları ve olanakları tespit ediyorlar. Yani her kit arasındaından çocuklar için ayrı, Aileler için ayrı, gençler için ayrı önem var. Ama yeter ki işte destek olsun. Evet. O zaman programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için size. Projeyle ilgili de Geç Gönüller Derneği'nin web sitesinden etkinliklere veya aslında proje hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirler. Yücel Bey'in iletişim bilgilerine oradan aslında ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem de dinleyicilerimize biz dinledikleri için haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın. Teşekkür ederim. E, ben de destek veren herkese teşekkür ediyorum. E, size teşekkür ediyorum. Tüm gençlere e, teşekkür ediyorum. İyi günler. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı